Üçüncü şart, kitaplara inanmak ve Kütbihi, Allahü Teala'nın indirdiği kitaplara inandım demektir. Allahü Teala bu kitapları bazı peygamberlere Cebrail ismindeki melekle vahiy ederek, yani okutarak, bazılarına ise levha üzerine yazılı olarak, bazılarına da meleksiz işittirerek indirdi. Hepsi. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kelamıdır. ezeli ve ebedidirler, Mahluk değildirler. Hepsi haktır. Semavi kitaplardan bize bildirdikleri 104'tür. Bunlardan 10 suhuf Adem aleyhisselama, 50 suhuf Şit aleyhisselama, 30 suhuf İdris aleyhisselama, 10 suhuf İbrahim aleyhisselama, Tevrat Musa aleyhisselama, Zebur Davut aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim Muhammed aleyhisselama inmiştir. Allahü Teala insanların dünyada huzur içinde yaşamaları, ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları için ilk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselamdan son peygamber Muhammed aleyhisselama kadar birçok peygamber vasıtasıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda iman ve ibadet esaslarını açıklamış, insanların muhtaç oldukları her hususta bilgi verilmiştir. Bunlardan Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesinden sonra diğer bütün ilahi kitapların hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Muhammed aleyhisselama 23 senede getirmiştir. Kur'an-ı Kerim 114 sure 6236 ayettir. Bu rakamın bazı kitaplarda değişik yazılması bir uzun ayetin birkaç ayet sayılmasındandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim indirildiğinden beri hiçbir değişikliğe uğramamış, bundan sonra da uğramayacaktır. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Böyle bir kitabın insanlar tarafından yapılması mümkün değildir. Bir ayeti gibi bile söylemek mümkün olamamıştır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşriflerinden sonra birinci halifesi olan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bir araya toplattı. Böylece bir mushaf meydana geldi. Eshab-ı Kiram'ın hepsi bu musafın Allah kelamı olduğunu söz birliğiyle bildirdiler. Üçüncü halife Osman radıyallahu anh bu musaftan altı tane daha yazdırdı. Bazı vilayetlere gönderdi. Kur'an-ı aslı üzere okumak lazımdır. Başka harflerle yazılmış olanlara Kur'an-ı Kerim denmez. A. Musafı eline alırken Abdestli olmalı, kıbleye karşı oturup dikkatle okumalıdır. B. Ağır ağır huşu ile okumalıdır. C. Musafa bakarak her ayetin hakkını vererek okumalıdır. D. tecvit kaidelerine göre okumalıdır. E. Okuduğunun Allah kelamı olduğunu düşünmelidir. F. Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına uymalıdır.